Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm. Sevgili dostlar, İslam selamet, mümin emindi. İman bu ikisi arasındaki en temel bağ ve hakikatti. Rabbul alemin olan Allah Fatiha ile başlatıyordu kitabını. Müminlerin son sözlerini de Rabbul alemin olan Allah'ın ikrarı ile ifade ettiriyordu. Kutlu elçisini embiya silsilesinin son peygamberi olarak rauf ve rahim diye tanımlarken vema erselnaka illa rahmetel lil alemin diyerek Rabbul alemin olan Allah'ım rahmeten lil alemin olan elçisi olarak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 Fakat bebeğin durumu ağırlaşınca babasının yanında görmek isteyen Hazreti Zeynep mutlaka gelmesini isteyerek bir daha haber göndermiş. Resulullah Aleyhisselam da beraberindekilerle birlikte onun evine gelmişti. Can çekişmekte olan torununu şefkat ve merhametle kucağına alan rahmet peygamberi gözyaşı dökmeye başlamıştı yanındaki arkadaşlarından Sa'd bin Ubade bu gözyaşı da nedir ya Allah diyerek hayretini gizleyememişti Bunun üzerine şefkatli nebi Hazihi rahmetun vada'a Allahu fi qulubi men sha'a min ibadih ve la Allahu min ibadih illa Bu gözyaşı Allah'ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah kullarından sadece merhametli olanlara merhamet eder. Allah kullarından sadece merhametli olanlara merhamet eder buyurmuştu. Merhamet esirgemet ve şefkat etmekti. Acımak ve insaflı davranmaktı. Kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıydı. Merhamet, Allah'ın Rahman isminin bir yansımasıydı. Bütün varlıklar Allah'ın engin rahmetiyle çepeçevre kuşatılmıştır. Allah ve rahmeti vesiat kulle şeyin buyurur Araf suresi 156'da. Yokluktan varlığa çıkışları, ilk yaratılışları Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetinin tecellisiyle olmuştur. Allah, sınırsız ve sonsuz rahmet ve merhamet sahibi anlamında Rahman ve Rahim'dir. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim diye daha Nemil 30. ayete varmadan birçok ayette gördüğümüz üzere, bize yansıtılır o Allah Resulü'nün hadisi de buyurduğu gibi inne rahmeti sebekkade gadabi buyurmuştur rahmetim gazabımı geçti buyurarak merhametinin celalinden önce geldiğini açıkça bildirmiştir yüce Rabbimiz zatına ilke edindiği bu rahmet ile diyor ya Enam suresi 54. ayette Selamun aleykum ketebe rabbukum alâ nefsihirrahme Rabbiniz kendi nefsine rahmeti yazdı buyuruyor ya Enam 54. ayette Tüm canlılara acır Allah, şefkatle muamele eder Allah ve nimetler vererek ihsanda bulunur Allah Allah'ın rahmetini ne kadar derin Şefkatinin nedenle nihayetsiz olduğuna dikkat çekmek isteyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bunu annenin yavrusuna karşı merhametiyle ne kadar da dikkat çekici bir gazve sonrasıydı. Resulullah aleyhissalatu vesselama bir grup esir getirilmişti. Esirlerin içinde bir kadın telaş içerisinde, Esirler arasında bir şey arıyordu. Bir o tarafa bir bur tarafa. Sonrasında yavrusunu aradığı anlaşıldı. Nihayetinde bir çocuk buldu ve onu kucaklayıp bağrına bastıktan sonra emzirmeye başladı. Durumu gören Allah Resulü Aleyhisselam yanındakilere bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız diye sordu. Onlar da Hayır diye cevap verdiler. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki: "Allah'u erhamu bi ibadihi min bi Allah'ın kullarına olan rahmeti, bu kadının evladına olan şefkat ve merhametinden daha fazladır buyurdu. İnsanlığın en mükemmel ferdi olan Allah Resulü Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği onun merhamet ve şefkat peygamberi olmasıdır. Tebbe sırasi 128'in cayet hatırlar mısınız? İsteğizü billah. Lakin <gülüyor> cakum <gülüyor> Rasulum, min anfusikum, azizun, alayhi ma anittum, haris. Aleyhima عِنِتْتُمُ حَرِيصُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ Size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizlere karşı çok düşkündür. Mü'minlere karşı rauf ve rahimdir. İnsanların onun etrafında toplanmalarına sebep de yine bu duyguydu. Yani onun şefkat ve merhametiydi. Ali İmran Suresi 159. ayet hatırlar mısınız? Eğer Rabbinden bir merhamet olmasaydı ve sonra onlara da şefkat kanatlarını germiş olmasaydın, Uhud Savaşı'ndaki hasaten okçular tepesinden inenleri kastediyordu bu ayet. Yanından dağılıp giderlerdi ancak sen Allah'ın lütfuyla onlara karşı merhametli oldun ve Allah da onların tövbelerini bir vesile kabul ettiği buyuruyordu. Merhameti var eden Allah peygamberini merhamet duygusu ile bezemiş. Müminlerin de bu ahlaki meziyetle süslenmelerini ve şefkati birbirlerine tavsiye etmelerini emretmiştir sevgili dostlar. Beled Suresi 17. ayet hatırlar mısınız? Eûzü billah ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ Ne diyor ayet-i kerimede Rabbimiz? Onlar iman edenler birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye ederler. Kur'an ahlakını benimseyen, ve Allah Resulü'nün örnek kişiliğiyle Kendi tavır ve davranışlarına yön veren müminler Birbirlerine karşı merhametli olmalıdır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımıyla Müminler birbirlerini sevmede Birbirlerine merhamet etmede Birbirlerine şefkat göstermede Tıpkı bir vücudun uzvu gibidirler Bir organ rahatsızlandığında Diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer buyuruyor Resulü Aleyhisselam müslimin bir bahsinde ve Buhar'ın edep bahsinde. İman ile merhamet arasında doğrudan bir ilişki var. Allah'a imanı olan kişi Allah'ın yarattıklarına karşı merhamet duygusu besler. Eşkıya olan ashabı evliya haline yükselten iman sırrı değil miydi? Zalim olanları alim seviyesini peygamber aleyhisselam vesilesiyle çıkaran hakikat iman merdiveni değil miydi? Merhametli olmak dar bir alanla sınırlı değil aziz dostlar. Resulullah aleyhisselam Allah'ın ancak merhamete değer veren kullarının kalbine merhameti koyacağını hatırlatınca sahabeler ey Allah'ın elçisi hepimiz birbirimize karşı merhametliyiz demişlerdi. Halbuki Resulullah aleyhisselam buradaki merhametten maksadın sadece kişinin arkadaşlarına olan merhameti olmayıp bilakis bütün insanlara karşı gösterilmesi gereken merhamet olduğunu ifade etmişti. Yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yeryüzündekilere merhamet edin ki Allah Azze ve Celle de size merhamet etsin buyurmuştu. Merhametin ne kadar geniş bir kapsamda olduğunu buyurmuştu. Bu itibarla merhamet duygusunun insanlara, müminlere, iyi kimselere veya fakirlere gösterilen merhamet diye kayıtlamamıştı. İnsan, yeryüzündekilere merhamet etmekle Allah'ın rahmetine nail olma noktasında kendisi için yatırım yapmış olmalı. Mahlukata karşı merhamet, kalbin rikkati ve inceliğidir. Kalpteki bu yumuşaklık, imanın alametidir öyleyse kim bu hassasiyet ve incelikten nasipsiz ise o bahtsız ve betbahttır. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili mürşidimiz efendiciğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhametliler var ya Rahman işte onlara merhamet eder siz yeryüzündekilere merhamet edin ki size de merhamet olunsun uyarısıyla rahmetin merhametle beslendiğini ifade ediyor Allah'ın rahmetine layık olmayan kimse şefkat ve merhameti bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir diyor aslında ancak Allah'ın sınırlarını ihlal edenlere ve yasakları ısrarla, inatla, insaf ve vicdan sınırlarını aşarak çiğneyenlere acıyarak cezalarını vermemek Allah'ın istediği bir merhamet değil. Bu sebeple merhametin miktarı ve ne zaman kime karşı gösterileceğini iyi tespit etmek gerekiyor ki bu konudaki mürşidimiz de yine sevgili efendiciğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselam Allah'ın bir insanı helak etmek istediğinde ondan önce utanma duygusunu yani edebi, ahlakı sonra güvenilirliği peşinden de merhameti aldığını söylemekte. Kalbinden merhamete alınan bir kimsenin ise Allah'ın rahmetinden mahrum kalacağını i̇bn Macen'in fiten bahsinde buyuruyorlar. Bir keresinde çok sevdiği torunlarını öperken peygamberimizi gören bir bedevi biz çocuklarımızı öpüp okşamayız demişti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun özelinde bütün insanlığa bir mesaj olarak Buhari edeple ile Müslim Fedail'de geçen şu mübarek sözlerini buyurmuşlardı. Allah senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben senin için ne yapabilirim ki? وَاَمْلِكُ اِنْ كَانَ اللّٰهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةِ Aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselam yalnızca bedbaht olan kimse merhametten yoksun bırakılır buyururken de gönlündeki merhamet damarını kurutanların gün gelip bu nimetten mahrum kalacağını buyurur. Resulullah Aleyhisselam, Allah'ın merhametine mazhar olma yolunun bu duyguyu yerli yerinde kullanmaktan geçtiğini ifade ediyor casına. La yerhamullahu men la yerhamun nas buyurur. Buhari Tevhid ve Müslim Fedail'de insanlara merhamet etmeyene Allah Subhanahu ve Taala da merhamet etmez buyurur. İnsanlar arasında merhametin timsali çeşitli örneklerle konuşulur. Ancak şu hadiste farklı bir bakış açısıyla karşımıza çıkar. Rivayete göre iki kadın ve oğulları bir aradayken bir kurt gelerek ikisinden birinin oğlunu kapıp götürür. Kadınlar birbirine işaret edip Kurt senin çocuğunu götürdü diyerek tartışırlar. Olayı zamanın peygamberi Hz. Davud'a anlatırlar ve o büyük kadının çocuğunun götürüldüğüne hükmeder. Onun yanından ayrıldıktan sonra zamanın diğer büyük peygamberi Hz. Süleyman'a başvururlar. Onları dinleyen Hz. Süleyman ise, bir bıçak getirin çocuğu iki parçaya bölüp aranızda taksim edeceğim deyince gerçek anne olan küçük kadın yapma Allah sana merhamet etsin çocuk onun olsun der. Kadının bu şekilde şefkat göstermesinden gerçek annenin küçük kadın olduğunu anlayan Süleyman aleyhisselam çocuğu ona verir. Buhari ferais bahsinde ve Müslüm Akdiye bahsindeki bu ibret, merhametin insanlar üzerindeki inkişafına ne kadar güzel örnek. İnsanlığa merhameti öğreten peygamberler silsilesinin son şerefli halkası Resulullah Aleyhisselam'ın şefkati sadece insanlarla ya da kendisine tabi olan müminlerle sınırlı değildi. Sünnet ona tabi olmak değil midir? Bizim Nebimiz, Resulümüz, Elçimiz, Rabbimizle aramızdaki bağımız, öğretmenimiz, muallimimiz, o değil midir? Onun hayatının sadece görsel bir salt uygulamasını sünnet adetmek, ona layık bir öğrenci, ona layık bir ümmet olma bilincinden, bilincinden ve şuurundan uzak olmaz mı? Umreye gidiş gelişlerimde Medine'de hasreten üzerine basa basa misafirlerimize ve gördüğüm her kardeşimize arz ettiğim ahir zaman sahabesi olma bend ve derdini ilahi kelimatullah da havasını suretten siirede taşımanın küçücük de olsa bir adımını yaşamanın temel hedefi Resulullah Aleyhisselam'ın yaşamına hayatına talip olmak ve böylece aslında Kur'an'a ve aslında vahye ve aslında sıvgatullah Allah'ın boyasına Allah'a bende olmak değil midir? Allah Resulü Aleyhisselam her şey olduğu gibi hayvanlara karşı da merhamet doluydu. Bir seferinde rahmet elçisi Aleyhisselatu Vesselam Medineli Müslümanlardan birinin bahçesine girdi. Oradaki bir deve onu görünce inlemeye başladı ve gözlerinden yaşlar boşandı. Resul Aleyhisselam deveye yaklaşarak başının arka üst taraflarını okşamaya sanki onu teselli etmeye başladı. Sonra hayvan sakinleşti. Efendimiz Aleyhisselam ciddi bir şekilde devenin sahibinin kim olduğunu sordu. Ensardan bir genç de onun kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam o gence nasihatta bulunarak şöyle dedi. Allah'ın sana verdiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? أَفَلَا تَتَّقِ اللّٰهِ هَذِهِ الْبَه۪يمَةِ Deve bana şikayette bulundu. O bana senin kendisini aç bıraktığını ve fazla çalıştırarak yorduğunu şikayet etti demişti. Ebu Davud Cihat ile İbni Hanbel'in birinci cildinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu hatırasını görüyoruz yine Resulü Aleyhisselam'ın anlattığına göre meşhurdur. Bir adam da bir köpeğe acıması sebebiyle Allah'ın mağfiretine nail olmuştu. Yolculuk sırasında su sayan ve bir kuyuya inip su içen adam kuyudan çıktığında susuzluktan toprağı yalayan bir köpek görmüştü. Ona karşı merhametli davranarak Tekrar kuyuya inmiş Pabucuna doldurduğu suyu Çıkarıp köpeğe içirmişti Rahmeti sonsuz olan Allah Subhanahu ve Taala Adamın bu davranışını Beğenmiş ve Onu bağışlamıştı Ashab-ı kiram Bu garip hadiseyi Resulullah aleyhisselamdan işitince Merak ederek Sormuşlardı Hayvanları sulayınca da sevaba erişir miyiz? Ya Resulallah diye. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ise Buhari mezalim bahsinde geçtiği üzere Fi kulli zati kibtin ratbatin Elbette her hayat sahibini sulama karşılığında Allah katından size bir ecir vardır, buyurmuştu. Allah Resulü'nün hatıralarından yine bir başkasında, Resulullah Aleyhisselam bir seferdeyken, karınca yuvasını ateşe verip yakanları ateşle azap etmek ancak Âlemlerin Rabbine mahsustur şeklinde ağır bir cümleyle uyarmıştır. Resul Aleyhisselam şöyle buyuruyordu. Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı. 99 parçasını yanında alı koydu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte İnsanlar o inen bir parça rahmet sebebiyle bütün mahlukların birbirlerine merhametli davranıyorlar. Hatta kısrak yavrusunu emzirirken basıp da zarar verme korkusuyla bu rahmetin eseriyle ayağını kaldırır. Buyuruyorlar. Bütün mahlukat birbirlerine bu sayede merhamet eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirine bu yüzden acılar. Bazen belgesel programlarını izlediğinizde hayvanlar alemine çok vahşi bir yaratık gibi gözüken bir canlının başka bir türe ve bazen çevresindeki farklı yaratıklara karşı nasıl şekkatli olduklarını görüyorsunuz. Allah'ın kainata yeryüzüne ve insana engin bir merhametle muamele ettiğini hatırlatıyor hep bunlar. Ve bize cennete giden yolun merhametli olmaktan geçtiğini hatırlatıyor bu ifadeler. Burada en önemli hadise imanı ve aslında böylece niyeti düzeltmektir. Çünkü niyet düzelmeden iman düzelmeyecektir. Resulullah Aleyhisselam 13 yıl boyunca devam eden Mekke döneminde Kureyşlileri putlara tapmaktan vazgetirmeye ve Adem Aleyhisselam'dan kendi zamanına kadar İslam'ın gelişindeki hakikatçe Allah'ın birliğini kabul etmeye çağırmıştı. Buna karşın Kureyş'in ileri gelenleri onu küçümseyerek ve ona hakaret ederek karşılık veriyorlardı. İslamiyetin gün geçtikçe Mekke'de yayılmasıyla müşriklerin Müslümanlara karşı tavrı ve baskıları da sertleşmiş ve işkenceye dönüşmüştü. Böyle bir dönemde ve böyle bir ortamda İslam'ı tebliğ edemeyeceğini anlayan Resulullah Aleyhisselam İslam davetini Mekke dışına taşımayı düşünmüştü. Hicret emri üzerine de Müslümanlar o güne kadar elde ettikleri bütün varlıklarını Hatta bazıları aralarında kan bağı olan yakın akrabalarını Mekke'de bırakarak önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret ettiler. Öyle ki kim Allah'a ve peygamberine hicret amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah'a çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir diye Nisa Suresi 100. ayetinde de işaret edildiği üzere bu yola çıkıp Medine'ye ulaşamadan vefat edenler de vardı. Ancak hicret edenler arasında tamamen farklı bir amaç için Medine'ye gelen birisi dikkat çekmiştir tarihte. Bu kişi Medine'ye hicretin faziletini elde etmek için gelmemişti. Onun Medine'ye geliş gayesi aşık olduğu Ümmü Kays diye bilinen bir kadınla evlenebilmekti. Zira aşık olduğu kadın müslüman bir hanımdı ve diğer sahabelerle birlikte Resulullah Aleyhisselam'ın çağrısı üzerine hicret etmiş, Mekke'de evlenme teklifini kabul etmemişti. Söz konusu gizli niyetinden dolayı bu şahıs daha sonraları Ümmü Kays muhaciri diye anılmıştı. Bu olay Resulullah Aleyhisselam'a haber verilince Resulullah Aleyhisselam da çoğunuzun bildiği şu meşhur sözünü buyurdular. İnnemel a'malu bin niyet Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulü nedir? Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret edecek olursa, hicreti hicretine sebep olan şeyidir buyurdular. Böylece, İnsan fiillerinin, Allah katındaki değerinin ve sonsuz alem için karşılığının öncelikle niyete göre belirleneceğini dikkat çekti Allah Resulü. Ayrıca sadece dünyevi maksatlarla yapılan işlerin sonucunun da elde edilebileceğini ancak bunların ahirette bir karşılığının bulunmayacağını da ifade etmiştir. Resulullah Aleyhisselam Mekke'nin fethinden sonra La hicrata ba'del fethi velakin cihadun ve niyetun Fethiden sonra hicret yoktur fakat cihat ve niyet vardır hadisiyle artık Medine'ye hicretin olmadığını ve buna gerek kalmadığını ancak İslam'ı Allah ve Resulünün arzu ettiği şekilde yaşayabilmeleri için Müslümanların daima iyiye yönelik salih niyet beslemelerini, gayret içerisinde olmalarını, her saha ve alanda cihad etmelerini istemiştir. Niyet asıl olan sevgili dostlar, Allah'ımızın da itibar ettiği, dil ile ifade edilen değil, kalpte sabit olandır. Sonsuz ilmi sayesinde kalplerde gizli olanları da dillerin söze döktüklerini de bilen yüce Allah Hem ibadetlerde hem de ve diğer davranışlarımızda samimi olmamızı kalbimizdeki ile dilimizdekinin tutarlı olmasını istiyor Resulullah aleyhisselam ihlasla yapının ibadetleri övmüştür çokça sayıca, istatistik görevlisi iyice yapılanları değil. Arkasında samimi bir niyet bulunmayan gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla dostlar çarşıda görsün ya da desinler için yapılan davranışları asla tahsib etmemiştir. Hatta bir hadisinde ibadetlerde niyetin ne derece önemli olduğunu anlatırken, kahraman denilmesi için savaşan askerin, cömert denilmesi için fakirlere yardımda bulunan kimsenin ve alim denilmesi için ilim tahsil eden kişinin yaptıklarının, Allah katında hiçbir kıymeti olmadığını, hatta ibadeti, Rabbin rızasını kazanma dışında, başka niyetlerle yaptıkları için, cezalandırılacaklarını ifade etmiştir. Rabbimiz kendi rızası dışında farklı gayelerle güzel işler yapanları Bakara suresinin 264. ayetinde Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde İnsanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın buyurarak uyarmıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam da Nesai cihat bahsinde geçen mübarek sözünde buyurduğu üzere Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder buyurmuştur. Umreye gitmiş olanlarınız bilirler. Gitmemiş olanlarınız Allah gitmeyi nasip etsin. Gidenlerinize de tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin. Biz görevimiz icabı defaatle gidip geliyoruz. Orada hurma bahçelerinde anlatılan bir hadis vardır. Hatırlayacaksınız. Resulullah Aleyhisselam bir gün on kişilik bir toplulukla beraber oturuyorlardı. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Allah Resulü aleyhisselam hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiç dökülmez buyurdular. Buhari Edeb Bahsi'nin 84 nolu hadisi olarak karşımıza çıkan bu hadiste, sahabe bunun üzerine insanlar içerisinde bilinen, çölle yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı o anda doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden bu hurma ağacıdır demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki on kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası, Hz. Ömer ile Hz. Ebu Bekir vardı ve onlar da bu konuda iyi bir şey söyleyememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı söylemesini rica ettiler. Resulullah Aleyhisselam, buyurdular ki nahlatu, o hurma ağacıdır buyurdu topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e babacım aslında bu ağacın hurma ağacı oldu aklından geçmişti dedi bunun üzerine Hazreti Ömer peki bunu söylemenini engelledi. Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim dedi oğluna. Hz. Abdullah radıyallahu da, senin ve Ebu Bekir radıyallahu konuşmadığınızı görünce, ben de konuşmak istemedim cevabını verdi. Babasına ve onun yakın dostu olan Hz. Ebu Bekir radıyallahu duyduğu derin saygı nedeniyle, susan genç Abdullah bin Ömer, ne hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Mümin'i hurmaya benzetmesini ne de babasının kendisine gösterdiği sıcak ilgiyi asla unutmadı. Bunları kendisinden sonrakilere aktararak bizlere kadar ulaşmasını da sağladı. Allah Resulü Aleyhisselam öyle bir ağaç vardır ki bereketi Müslümanın bereketine benzer buyururken aslında ilhamını Kur'an-ı Kerim'den almaktaydı. Çünkü Yüce Allah da kitabında imanı ve imanın sözle ifadesi olan kelime-i tevhidi güzel bir ağaca inkârı ve inkârın ifadesi olan kötü sözü ise kötü bir ağaca benzetmiş ve şöyle buyurmuştu. İbrahim Suresi 24 ve 26. ayetlerde Estaizu Billah Alam tara ki ifa zırab Allahu meselen kelime tan tabiye tan kşarat tan tabiye tan asl uha sabit u ve fırar uha görmedin mi Allah güzel sözü nasıl misal getirdi güzel söz. Kökü sağlam, dalları göğe yükselen güzel bir ağaca benzer. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü söz de gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Resulü Aleyhisselam'ın bir benzetme unsuru olarak kullanılan güzel ağaç ile hurma ağacının, kötü ağaç ile de halk arasında Ebu Cehil karpuzu olarak bilinen ve meyvesi acı olan hanzal adlı bitkinin kastedildiğini ifade ettiği hadisi biliyoruz. Yüce Allah, dost doğru imanın ifadesi olan tüm peygamberlerin davası, Kelime-i Tevhid'i hurma ağacına benzetirken, Allah Resulü de sadık mümini hurma ağacına benzetmiş. Mümin ile hurma ağacı arasında benzetme kurulurken, ilk olarak hurmanın kökü dikkatlere sunulmuş. Buna göre, hurma ağacının kökleri nasıl toprağın derinliklerine sağlam bir şekilde yerleşmiş ve orada karar kılmışsa, Müminin imanı da onda sağlam bir şekilde kökleşmiş ve sabit kalmıştır. Hurmanın kökü onun gövdesinin, meyvesinin ve yapraklarının beslendiği yegane kaynak olduğu gibi, Müminin imanı da onun ibadetlerinin ve güzel davranışlarının biricik menbaadır. Kök, ağaca besin taşıdığı gibi, İman da mümine ruh taşır, heyecan taşır. Onu daima diri tutar. Kök her şeyi yerinden eden şiddetli kasırgalara karşı ağacı sabit kılarken, sadık iman da müminleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar. Kökü gelen zarar tüm ağaca gelir. İman da böyledir. O, şüphe, şirk ve inkar barındıran her türlü söz ve davranıştan uzaktır. Nitekim, ayette Allah Azze ve Celle, kendisini inkar anlamına gelen her türlü söz, kökleri kesilip gövdesi yerden koparılmış bir ağaca benzetilerek tanımlanmış. Kökü olmayan bir ağaç nasıl kuruyup yok olmaya mahkumsa, samimi bir imana sahip olmayan insanın da hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğraması kaçınılmazdır. Şu halde iman mümin nitelemesine imkan veren kök vasfı olsa gerek. Mümin, mümin olma niteliğini, vasfını, özelliğini, sıfatını, varlığını, imana borçludur. İman, müminin varlık nedeni. İman, aslında böylece, tertemiz niyet ile riyasız amel ile ve hayatta ispatı ile ortaya konan bir gerçek. Böylece hiçbir zaman ve mekana göre yer değiştirmeyen, zaman ve mekanları kendine uyduran, zaman ve mekana göre ayak uyduran olmayan bir iman, mümini iman sahibi eden bir iman olsa gerekir. Allah Resulü Aleyhisselam ve onun güzide sahabesi mübarek eshab-ı kiramın hayatlarında imanı bu vasfıyla görebildiğimiz gibi mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bazen isim bazen sıfat ve bazen vasıflarıyla beraber anlatılan tüm peygamberlerdeki tevhid davasını da bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Konu, konum, makam ve kişilere göre değişen bir iman değil konu, konum, makam ve zamanları şekillendiren bir imana sahip olduklarını görüyoruz. Öyleyse imanımız dört mevsim gibi sonbaharda başka, kışta başka, ilkbaharda başka, yazda başka olursa Allah Resulü aleyhisselama doğru anlama konusunda sıkıntılar yaşıyoruz demek olabilir ahir zaman sahabesi olmak adına Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yaşam tarzını algılamaya çalışanlara onu anmayı anlamak üzerine endeksleyebilenlere selam olsun. Nefs Mekkesinden Gönül Medinesi'ne hicret edenlere selam olsun. Camide değiliz kardeşim biz de insanız demeyip Allah'la arasındaki bağı camiye indirgemeyenlere selam olsun. Daha çok genciz ya da daha çok gençler diyerek imanı belli bir yaşa sırlandırmayanlara, sınırlandırmayanlara, barajlandırmayanlara selam olsun. Kandilde başka, bayramda başka, evde başka, işte başka olmayanlara selam olsun. Beşer olmanın zafiyetiyle bazen şeytanın, bazen nefsin, bazen şeytana kukla olmuş olanların vesvese rüzgarlarıyla sallansak da yıkılmam, ayaktayım. Rabbimin emrinde, Resulün izinde Ahir zaman sahabesi olma davasında tek kişi kalsam da adım atıp ilerlemeye varın diyenlere selam olsun. Kimsesiz kimse yoktur. Kimsenin vardır kimsesi. Her şeyin sahibi Allah'tır. Tüm kimsesizlerin kimi diyenlere sırtını Sağa, sola, o gruba, şu güruha değil, Allah'a dayayabilenlere selam olsun. Bu haftaki radyo sohbetimizde bu bağlamda noktalandırıyoruz. www.adnansansyon.com web sistemden ve diğer sosyal ağlardan çalışmalarım ulaşabilir denize ulaştırmak istediğiniz mesajları ulaştırabilirsiniz. Yine özel efemimizin sosyal medya hesaplarından, web sitesinden ve yazışma adreslerinden de ulaşabilirsiniz. Rabbim imanımızı kamil, amelimizi ihlasleylesin. Akıp gitmekte olan şu ömür sermayesini israf etmeden... En verimli şekliyle değerlendirebilmekle bizleri onurlandırsın, şereflendirsin. Radyo sohbetlerimde ona 17. yıla girdik, akıp geçiyor hayat. Allah rızasıyla bizleri şereflendirsin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu.